Aüz bıllahi min şeytanı rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbi ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi. Ve ashabihi ve etbahi cemaain. Bir ahlı mektebi derslerinde bizleri yeniden bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Rabbim hep bizleri hayır adına, hayır namına, kendi rızasına uygun bir biçimde inşallah cem etsin, toplasın. İşin neticesinde de hesap defterlerin açılacağı günde de inşallah yüzlerimiz gülmüş bir halde Rabbimizin huzurunda toplanmayı nasip eylesin. Hava soğuk biraz. Ehlibeyt'le ısınacağız inşallah. Aleyhissalatü vesselam efendimizin o güzel sözünü hatırlayalım. Salihlerin anıldığı yere rahmet iner, rahmet yağar. İnşallah salihlerden bahsedeceğiz. Sadıklardan bahsedeceğiz. Şehitlerden bahsedeceğiz. Onları yetiştiren Aleyhissalatü vesselam efendimizden bahis açacağız. Asr-ı Saadet'in o güzel günlerine gide gideceğiz. Bazen Mekke, Medine'nin sokaklarında dolaşacağız. Bazen Kufe'ye uzanacağız. Ah Kufe diyeceğiz. Yine karşımıza çıktı. Yine ihanet adına bir şeyler söyledi diyeceğiz. Basra'ya, Şam'a, Hicaz'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gelişen o süreçte izler olan o coğrafyaları anlamaya çalışacağız. Mevla anlamayı nasip eylesin. Vallahi benim derdim sizlere menakıp aktarıp da uyutmak değil. Bin yıldır uyuyoruz bir de ben uyutursam Allah bunun hesabını bana da sorar. Uyuyan sizlere de sorar. Bizim derdimiz menkıbeleri dinleyip uyumak değil, menkıbeleri dinleyip uyanmaktır. Çünkü biz İslam medeniyetinin çocukları, Uyumak için dinlemeyiz tarihi, uyanmak için dinleriz. Bir kez daha tarihe o menkıbeleri yazmak için geçmişten ilham alma adına istikbalimiz olan köklerimize müracaat ederiz. Eğer biz maziyi mazide kalmak için okursak, vay ki vay halimize, anamız dağlasın halimize, biz de ağlayalım halimize. Biz nostalji rüzgarlarını estirmek için iki de bir geçmişe vurgu yapmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmamalıyız. O devir kapandı artık. İnşallah biz İslam'ın yeniden bir kez daha şahlanışına, bir kez daha asr-ı saadetteki gibi gür sedasının aleme duyurulmasına, bunların ayak seslerini duyduğumuz şu günlerde... Bir kez daha bu güzel Meltem'in esmesine vesile olacak işler yapmalıyız. Onun için eğer sizleri uyutursam, siz bana uymayın ve sizler beni uyarın. Bu manada birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye ederek uyanma adına bir şeyleri inşallah birbirimize söyleyelim. Ama sizler uyursanız ben de sizi uyarırım, ben de size artık yeter derim. Çok uyuduk, artık uyku zamanı bitti, mesele iş yapma zamanıdır deyip hepimize meydanı işaret etme sorumluluğunun varlığını size söylerim, sizden de beklerim. Allah bu manada da bizlere inşallah yardım etsin, ellerimizi bırakmasın, hakkıyla tarihten istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. İmam Zeynel Abidin dedik, aslında sına İmam Muhammed el-Bakır'daydı. Çünkü Muhammed el-Bakır, İmam Zeynel Abidi'nin büyük oğludur. Şimdi biz, küçüğünü öne almış olacağız İmam Zeyd diyerek. Bunun bir sebebi var. Özel bir tercihten kaynaklanıyor aslında. Yoksa size bugün, İmam Muhammed Bakır'dan bahis açabilirdim. Ancak sebebi şu, geçen iki dersimizde, İmam Zeynel Abid'in işlediğimiz o derslerde bir tavır gördük. Bir sükunet tavrı doğru zamanda, doğru zeminde İmam Zeynel Abid'inden kaynaklanan ve gerçekten de olması gereken o tavra şahit olduk. İmam Zeynel Abid'in arkasından çok geçmeden İmam Zeyd'in şehit edildiği tarih Hicri 122, İmam Zeynel Abid'in şehit edildiği tarih, Hicri 94-95. 30 küsür sene, daha 30 küsüre de varmadan bir tavır değişikliği var İmam Zeyd'de. Bir bakıyorsunuz ki ne İmam Zeynel Abidin gibi yani babası gibi ne de abisi İmam Muhammed Bakır gibi. Abisiyle İmam Zeyd arasındaki yaş farkı da epey vardır. 23 yıllık bir fasıla var ikisi arasında. Dolayısıyla bir yönüyle abisi de onun hocasıdır. İkisine rağmen bir mücadele farklılığı, bir farklı bir duruş, farklı bir kamet onun hayatında görüyoruz. Elbette ki bunun bir sebebi var. Zeminden kaynaklanan bazı sebepleri var. Bunları anlamak, doğru işi doğru zamanda, doğru sözü doğru zeminde yapmayı... İmam Zeyd'in üzerinden de görebilmek için, bir yönüyle İmam Zeynel Abid'in ile İmam Zeyd'in mücadeleleri, mücadelelerini de kıyaslamak için, hemen İmam Zeynel Abidinin arkasından oğlu olan İmam Zeyd dedim ki, hafızalarınızda İmam Zeynel Abid'in daha taze iken bu kıyası yapabilesiniz. En azından beraberce bazı çıkarımlarda bulunup, Bugünün dünyasına, kendi hayatlarımıza izler taşıma adına bir gayret içerisinde olabilelim diye öyle bir tercihte bulunduk. Öyle, öyleyse gelin İmam Zeyd'in kısa ama bereketli o hayatını bir anlamaya çalışalım. Kısa ama bereketli diyorum. Ne kadar biliyor musunuz? Doğum tarihi Hicri 80. Şehit edildiği zaman tarih Hicri 122. Kaç yıl? Hicri olarak 42 yıl, 42 yıllık bir hayat, bu kadar kısa ama bereket itibariyle bambaşka bir hayat. Bir kıyam var ki onun adıyla tarihe ismini yazdırmış, Kerbela'dan sonra ehlibeytin Beyt'in mektebinde ikinci bir Kerbela olan bir kıyam. Bir mezhep var arkasından 42 yıllık ömrün arkasından çok acayip bir şey değil mi nasıl bir ilim nasıl bir fıkıh nasıl bir anlayış nasıl bir kavrayış ki bu kadarlık kısa bir zaman arkasında bugün Yemen'de bugün Bahreyn'de bugün Suudi Arabistan'da bugün dünyanın dört bir tarafında az da olsa o mezhebi taklit eden insanlar var. Demek ki ortada bir şey var bir değer var ki bin küsür senedir halen İmam Zeyd deyince birileri ondan nasipleniyor. İmam Zeyd deyince birileri o mektepten bir şeyleri dünyasına akıtıyor. İmam Zeyd deyince birileri halen onun bıraktığı miras üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de o mezhebi o ilmi o ilmi o mücadeleyi hayata vermiş olduğu o derin güzel tadı beraberce anlamaya çalışacağız. İmam Zeynelabidin birkaç evlilik yapıyor hayatında. O evliliklerden 11 erkek 4 kız çocuk sahibi oluyor. Genelde biz İmam Zeynelabidin'in çocuklarını sayarken Muhammed el-Bakır zaten en ilk sıradadır. Ona ayrıca misafir olacağız belki biraz uzunca da onu işlemeye çalışacağız çünkü çok fazla tanınmayan birisidir. Abdullah el-Bahir isimli yine aynı anne ve babadan olan bir alim var o evin, o evin yetiştirdiği. Onlar bilinir. Diğer çocukları hakkında çok fazla malumatımız yok. Ama İmam Zeyt İmam Muhammed Bakırla aynı anneden olmamasına rağmen o ailenin en gözde isimlerinden biri olarak tarihe ismini kaydettirir. Muhammed Bakır'ın, Abdullah el-Bahir'in ve diğer bazı çocukların annesi, Hazreti Hasan'ın kızı olan Fatıma binti Hasan'dır. Dolayısıyla İmam Zeynel Abid'in amcasının kızıyla evlenmiş ve ondan da birçok çocuk sahibi olmuştur. Geçen dönem, geçen derslerde daha doğrusu birkaç ders önce, Size İmam Zeynel Abidini anlatırken Muhtar Es-Sekafi'nin kıyamından bahsetmiştim. O kıyamın arkasından Kerbela'ya katılan o hadisede isimleri yer alan isimlerle nasıl bir hesaplaşmanın olduğunu söylemiştim. O kıyam sırasında Muhtar Es-Sekafi Sint has, asıllı yani Hindistan coğrafyasına ait bir cariyeyi İmam Zeynel Abidin'e hediye eder. İmam Zeynel Abidin bu cariye ile evlenir ve ondan Zeyt ismindeki çocuğu olur. Yani annesi Sintli Hindistan coğrafyasından bir hanımdır İmam Zeyd'in. İmam Zeyd'in doğum tarihi Hicri 80 onun doğum müjdesi İmam Zeynel Abidin'e verilirken bir rivayet aktarılır o tabloyu bize resmeden tasvir eden o anda İmam Zeynel Abidin Kur'an'ın başında Kur'an okumaktadır. Gelen haberci müjde müjde ey imam bir oğlun oldu diye haberi verir. İmam kapatır musafı Allah'a şükreder dua eder çocuğun hayırlı olması için duada ve niyazda bulunur. Sonra birden musafı rastgele açar. İlk gözüne takılan ayeti okur. Ayet Tevbe suresinin 111. ayetidir. Muhakkak ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır ayetini okuyacaktır. Kapatacak musafı bir kez daha açacak. İkinci kez gözüne takılan ayet Ali İmran suresinin 169. ayetidir. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin onlar diridirler ama siz bunun farkında değilsiniz ayetini okuyacaktır. Bir daha kapatacaktır musafı, üçüncü kez açacaktır. Nisa suresinin 95. ayeti gözüne ilişecek. Mümin merden özürlü olmaksızın oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat edenler bir olmaz ayetini okuyacaktır. Sonra diyecek ki İmam Zeynel Abidin ben bu doğan çocuğumla inşallah gurur duyacağım. İnşallah bu çocuğum babam Hüseyin gibi şehit olacaktır. Ve o günden sonra İmam Zeyt daha çocukken bile bu duanın arkasından eşşehid diye isimlendirilecek. Zeyt eşşehit diye anılacak. İmam Zeynel Abidin'in duası doğum müjdesine karşı tavrı farklı şeyler söyler bizlere. Onun doğumunda İmam Zeynel Abidin 42 yaşlarında. Söyledim ya Muhammed el-Bakır abisi 23 yaşlarında. Muhammed el-Bakır'ın oğlu ki onu da bu derslerde inşallah genişçe ele alacağız. Caferi Sadık İmam Zeyd ile yaşıttır. İki rivayet var Caferi Sadık'ın doğum tarihi ile alakalı. Ya Hicri 80 ya Hicri 83. Ne olursa olsun yaşıt oldukları zaten ortaya çıkıyor. Bunu özellikle söylüyorum. Birkaç yaş vereceğim sizlere o zemini iyice anlamamız için. Hicri 80 dediğimiz zaman İmam Ebu Hanife ile de İmam Zeyd'in yaşıt olduğunu görüyoruz. İmam Ebu Hanife de bildiğiniz üzere Hicri 80'de doğmuştur. İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu olan Malik bin Enes ise Hicri 93'te doğ, doğmuştur. Dolayısıyla İmam Zeyd İmam Malik'ten 13 yaş büyüktür. Bunlar aynı zeminin insanları, aynı coğrafyada birbirlerine yakın bir zamanda Yaşanmış insanlar dolayısıyla birbirleriyle bağları var o bağlarının neler olduğunu da kısmi bir biçimde size şimdi anlatmaya çalışacağım. İmam Zeynel Abid'in vefat ettiği zaman İmam Zeyd 14 yaşlarında zaten çocukluktan beri babanın terbiyesinde yetişmiş ilk ilmini babadan almış baba vefat edince de abinin dizlerinin önünde ilim öğrenmeye çalışmış. Ancak İmam Zeyd'i diğer Ehli Beyt imamlarından ayıran çok temel bir özellik var. İlim noktasında sadece Ehli Beyt ile yetinmiyor. Yaş 20 olunca 22 olunca daha gencecik olduğu dönemlerde Medine'de Ehli Beyt dışındaki sahabi ve sahabi çocuklarından ve tabi'inlerden ilim adına alabileceklerini alıyor bu mesele Medine'de bitince bu sefer yönünü Irak coğrafyasına çeviriyor Basra'ya gidiyor Kufe'ye gidiyor Şam'a gidiyor Hicaz'ın birçok yerine ilim öğrenmek için gidiyor ancak alışılagelmiş bir hal olmadığı için İmam Zeyd'in ilim adına irşat adına bu hareketleri Dönemin Emevi valilerini ve Emevi halifelerini endişelendiriyor. Çünkü zulüm üzerine kurdukları için sistemi en ufak bir hareketliliği kendi aleyhlerine yapılmış bir iş olarak görüyorlar. Şimdi siz bir sistemi kan üzerine, gözyaşı üzerine, birilerinin mazlumiyeti üzerine kurduğunuz zaman... Sürekli bir endişe taşırsınız çünkü oradan size karşı bir şeylerin geleceğinin endişesi sizi yer bitirir. Aynı şey Emevilerde vardı Emevilerdeki zulmü size kaç dersir. anlatıyorum yine anlatmaya devam edeceğiz. Kerbela hadisesinde Hicri 61'de o zulüm zirveye taşındığı zaman ne yaptı ondan sonra gelen Emevi halifeleri sultanları? Ehli beytin tüm mensuplarını kimse bu artık bir gözetim altına aldılar bazen uzaktan bazen yakından bütün hareketlerini kontrol ettiler. En ufak bir hareketlenme gördükleri anda da onlar daha adım atmadan o ehli beyt mensupların için gereken neyse onu yaptılar. Bu onların zulüm üzerine kurdurdukları sistemin bir gereğiydi. Şimdi buraya bir virgül koyalım biraz daha geriye götüreyim sizi Hazreti Ömer devrine devir Hazreti Ömer devridir hilafet günleridir İslam'ın mesajları 3 kıtayı zorlamaya başladığı bir zamandır hadisiye olmuş Sasani Pers imparatorluğu Yerle bir edilmiş Roma İmparatorluğu'nun altı kazılmış her tarafta Hazreti Ömer'in adı konuşuluyor. Hazreti Ömer'e ait şeyler anlatılıyor. Böyle bir zeminde Doğu Roma İmparatorluğu'nun o zamanki başında olan zat Medine'ye halife Hazreti Ömer'e bir elçi gönderiyor. Bir mektup artık ne gönderecekse elçi bir heyetle birlikte Medine'ye gelirken Müslümanların bulunduğu coğrafyadan geçerken de zaten kendi coğrafyalarında Hazreti Ömer'in adından çokça söz ediliyor. Müslümanların coğrafyalarından geçerlerken de hep Hazreti Ömer'den bahsediliyor. Aklında zihninde öyle bir sultan tahayyül etmiş ki bu kadar sevilen, bu kadar adından bahsedilen, bu kadar efsaneleri anlatılan onların ifadesiyle birisi, Herhalde çok farklı birisidir diye zihninde canlandırmış. Geliyor, Medine'ye giriyor. Sorduğu soru şu: Halifenin sarayı nerede? Müslümanlar diyorlar ki saray varay yok. Saray daha sonra çıkacak ortaya. Müslümanlarda o günlerde yok. Peki halifeyi nerede bulabilirim? Şurada evi. Git evine sor. Varıyor heyet evine soruyor. Evinde hanımı Ümmü Gülsüm o da Ehli Beyt'ten biliyorsunuz Hazreti Ali'nin kızı evde yok. Gelen elçi diyor ki şu vadiye doğru ilerleyin vadinin sonunda bir yerde bu saatlerde istirahat ediyordur. Heyet şaşkınlıkla oraya doğru ilerliyor. Varıyorlar oraya Hazreti Ömer koca İslam devletinin ikinci halifesi olan Ömer bir ağacın altında yatıyor ne bir koruma ne bir özel durum ne farklı bir manzara elçinin söylediği cümle nedir biliyor musunuz adilte eminte ve nimte adalet ile davrandın bundan dolayı emin oldun onun içinde böyle uyudun eğer adaletle davranmasaydın Zaten emin olmazdın hep endişen olurdu binlerce korumayla gezerdin bir şeylerin olacağından endişe içerisinde kalırdın o olmadığı için de tek başına Medine'de Medine'nin dışında hatta bir ağacın altında uyumazdın şimdi burada bir sistem var Hazreti Ömer'in imamet üzere kurduğu hilafet üzerine kurduğu sistem ki o sistemin nasıl işlediğini çok iyi biliyorsunuz siz. Bir tarafta da Emevilerin kurduğu sistem var. İkisi arasındaki farkı bu şekilde kıyas edebilirsiniz. İşte emevilerde de sıkıntı olduğu için sürekli ehli beyt mensuplarını ve onlara karşı muhalif olarak olan kimse o günler mesela Abbasi harekatı da yavaş yavaş artık İslam coğrafyasında dillenmeye başlıyor. Onlara karşı da en ufak bir hareketliliği göz açtırmadan kontrol altına alarak bitirmeye çalışıyorlar. İmam Zeyd bu ilmi ve irşat hareketini devam ettirirken Kufe'ye, Basra'ya, Hicaz'a başka yerlere gidip gelmeye devam ederken kendisini izlenen, izlendiğinin farkındaydı. Onun derdi o da değildi. Aynen İmam Zeynel Abidin gibi sükunet tavrını aslında işin bidayetinde kendine tavır olarak takınmıştı. Ancak şartlar onu bir noktaya getirdi ki artık o noktadan sonra yapılacak bir şey kalmadığından dolayı mücadele sahasına çıktı. O zaman halife olan ki Emevilerin yedinci halifesidir Hişam bin Abdülmelik valilerine emirler verdi ve dedi ki İmam Zeyd'i kontrol altına alın yaptığı her şeyi de bana haber verin ne yapıyorsa kiminle görüşüyorsa Biraz ehli beyt içerisinden öne çıktığı için sivrildiği için Hişam bin Abdülmelik bundan dolayı çok endişeliydi. Şimdi Hişam bin Abdülmelik'in adını geçen derslerden hatırladınız mı bilmem bir rivayet aktarmıştım size. Geliyor daha halife değil ama isimler artık teveccühler babasından sonra onun adına doğru gösteriyor. Onun için de çok böyle... Krallar gibi Kabe'e hac için geliyor, Kabe'yi ziyaret ediyor, tavaf ediyor. Sıra Hacerülesvede geldiği zaman halk tavaf alanında hiç kimse o fırsatı vermiyor. Hacerülesvedi ziyaret edemeden Hacerülesvedi gören bir yerde oturuyor. O anda İmam Zeynelabidin yanında hiçbir asker olmadan, hiçbir adam olmadan giriyor tavaf alanına. Halk ehli beyte olan muhabbetinden dolayı açıyorlar yolu. İmam Zeynel Abidin geliyor Hacerül Esved'i öpüyor selamlıyor. Hişam bin Abdülmelik de bu manzarayı seyrediyor. Kim bu diye soruyor cevap geliyor İmam Zeynel Abidin. Olay uzun tekrar etmeyeceğim biliyorsunuz Ferazlak'ın orada bir de şiiri var. İmam Zeynel şanını yücelten o anda Hişam bin Abdülmelik anlıyor ki Ehli beytin halk nazarındaki itibarı çok farklı bir yerde duruyor. Bu iş öyle askerle zorlukla olacak bir şey değil. Gönüllere ait bir şey. Sen gönlün bu manada temayülünü nasıl zorla yaptırabilirsin? Bunu da bildiği için buna da bizzat şahit olduğu için İmam Zeyd'in o hareketliliklerini çok büyük bir endişeyle izliyor ve adım adım takip ederek bir harekete dönüşmemesi için bir kıyama dönüşmemesi için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ancak İmam Zeyd sükünnet ile ilim ve irşat hareketlerine devam ederken o ilmi hareketliliklerinde halkı bilinçlendirecek çok önemli şeyler de yapıyor. Ve bu da o günkü Emevi halifelerini de valilerini de oldukça rahatsız ediyor. İlimde belli bir noktaya seviyeye gelip Adından söz ettirmeye başlıyor. Bu da onları endişelendiriyor. Mesela İmam Ebu Hanife ile İmam Zeyd yaşıt olmalarına rağmen İmam Ebu Hanife iki yıl boyunca İmam Zeyd'in yanında talebedir. Ve bunu da her zaman için İmam Ebu Hanife büyük bir iftiharla söylemiştir. Bir gün kendisinden İmam Zeyd sorulduğu zaman şunu diyecektir. Ben İmam Zeyd'i gördüm tanıdım. Vallahi onun çağında ondan daha bilgin, ondan daha çabuk cevap veren, ondan daha açık söz söyleyen birini görmedim. görmedim. O eşsiz bir insandır diyecek. İlmini de ahlakını da bu şekilde aslında aleme söylemiş olacak. Dedesi büyük dedesi Hazreti Ali'ye benzetirler İmam Zeyd'i hitabetini. Fesahatini belagatını hatta onun için şöyle bir cümle kullanır Arapların belagatı Farslıların fesahati Sintlilerin ise ince kavrayışı onun ahlakında meyz olmuştu. Üç taraftan üç kanaldan beslendiğine dair bir söz olarak onu böylelikle takdir ediyorlar. İmam Zeyd mücadele sahasına çıkmadan daha ilimle uğraşırken. Dönemin halifesi Hişan bin Abdülmelik Kufe valisine bir mektup yazıyor. Ve diyor ki ona karşı dikkatli ol. Kufe halkının Zeyd'in ilim meclislerine gelmesine engel ol. Çünkü onun kılıçtan keskin dili, oktan sivri, büyü ve siirden daha tesirli sözleri vardır. Eğer Kufeliler bir kez olsun onu dinlerlerse. Artık sen onlara söz dinletemezsin. Hişam bin Abdülmelik biliyor. Kendisi açısından tehlikeyi de fark ettiği için iş daha başlamadan önlem alma adına bir şeyler yapıyorlar. Onun amcasının oğlu olan Abdullah İbni Hasan ki o da döneminin alimlerinden biridir. İmam Zeyd'in oğlu Hüseyin'e babasını anlatıyor. Diyor ki atalarının sana en yakını Zeyd İbni Ali'dir. Ben aramızda. Ve bizden başkaları arasında onun benzerini görmedim. Böyle bir teveccüh yayılınca yok etme arzusu oluşuyor Emevilerde. Bir şey yok ortada. Ne devlete karşı ne halifeye karşı ne valilere karşı ortada bir adım yok. Ancak Emeviler İmam Zeyd'i yok etmeyi bir kere kafalarına koymuşlardır. Bunun için bazı planlar yapılır. Halkın nazarında oluşan o itibarının yok edilmesi adına, bazı işler yapmaya adına gayretler gösterilir. Hiçbir tanesinde başarılı olunmaz. O günlerde İmam Zeyd ile amcasının oğlu Abdullah Hasan Abdullah İbni Hasan arasında bir mal konusunda ihtilaf olmuştur. O malın kimde olacağı konusunda aralarında sıkıntı olunca bu biraz uzamıştır tartışmalara sebebiyet vermiştir Hişam bunu duyar duymaz Medine valisine bir mektup yazıyor diyor ki bak ehli beytin içerisinde malla alakalı böyle bir sıkıntı var bunu iyi kullan halkı oluştur onların karşısında konuştur onları birbirleriyle birbirleri arasında bu mal konusundaki sıkıntıyı insanlara duyur ki var olan itibar kırılsın ve Medine valisi bunu yapmak için bir program tabir caizse eğer düzenliyor onları davet ediyor öncesinde ikisiyle ayrı ayrı konuşuyor. Ben bu meseleye müdahil olmak istiyorum aranızı bulup hakem olmak istiyorum diyor İkisi de kabul ediyorlar valinin masumane bir tavırla bu işi yaptığını zannederek olay biraz ilerleyince İmam Zeyd anlıyor ki valinin amacı başka şöyle halk oturmuş. Onları seyrediyorlar İmam Zeyd kalkıyor ayağı hepimize örnek olabilecek bir tavır. ehlibeytin Beyt'in onurunu izzetini koruma adına söylenen bir söz bu orada İmam Zeyd'in dilinde. Diyor ki ey insanlar şahit olun ki amcamın oğlu Abdullah İbni Hasan haklıdır. Ben bana ait ne varsa hepsinden vazgeçtim. Hepsi onun hakkıdır. Bunu niye yapıyor orada bir şeref var valinin bir oyunu var o oyuna gelmeme adına kendi hakkı belki olayın tam olarak içini bilmiyoruz. Böyle bir şey yaparak kendi hakkından vazgeçtiğini söylüyor. İmam Zeyd bu işin de üstesinden geldikten sonra o irşat hareketlerine devam ederken yine Irak'a gelmiştir o günler. Irak'ın yeni bir valisi vardır Halid İbn Abdullah El Kasri. Bu zat İmam Zeyd'i çok iyi karşılar. Oturtur, ikramda bulunur, hatta bazı hediyeler verir. Bu şekilde Medine'ye yolcu eder. İmam Zeyd bu yeni valiyle münasebetini yapıp Medine'ye varınca yine bir yalan haber yayılır İslam coğrafyalarına güya vali İmam Zeyd'e malden haksız mal tahsis etmiştir. Hatta onunla ilgili uzunca bir rivayet var oraya girmeyeyim. 10 bin dirhem değerinde bir mal verdiği söylenir. Böyle yapmakla da yine amaç nedir? İmam Zeyd'in halk nazarında oluşan itibarını kırmaktır. Böyle bir şey olunca tahkikat başlar, karşılıklı mahkemeler kurulur hem Vali hem İmam Zeyd getirilir mahkemeye böyle olmadığı ortaya çıkar. Ortaya çıkmasına rağmen Medine valisi Hişam'dan aldığı emir gereği İmam Zeyd'i toplum içerisinde küçültmeye toplum içerisinde rencide etmeye devam eder. Bu bir hale geldiğince artık dayanamaz İmam Zeyd direkt Şam'a. Halife Abdul Melike durumu aksettirmek için, durumu söylemek için çıkar Şam'a gider. Halife Abdul Hisam bin Abdul Melike affedersiniz, İmam Zeyt ile görüşmez. İmam Zeyd ne kadar görüşme talebini iletirse görüşmez. Hatta o zamanki Görüşme yollarından bir tanesi bir kağıdın üzerine görüşme talebi yazılır. Halifeye gönderilir. Halife de o kağıdın arka tarafına görüşmeyeceğini ya da görüşeceğini yazar. Geri gönderir. Görüşmeyeceğini yazıp geri gönderir. Ama İmam Zeyd Şam'a kadar gitmişken o meseleyi çözme adına ısrarlıca bir tavır içerisine girinir. Girer en sonda Hişam bin Abdülmelik'ten izni koparır. Hişam... İmam Zeyd'i toplum içerisinde küçük düşürmek için o gün saray işte saray artık Emeviler'de var orada da var. Sarayın en üst tarafında durur ve İmam Zeyd'in merdivenlerden çıkarak kendi huzuruna gelip oturacak yeri de bulamayıp ayakta durması için bir olay tertipler. İmam Zeyd'i bize kaynaklar aktarırken biraz kısa boylu ve şişman olduğunu da söylerler zorlanarak sarayın en üstüne çıkar nefes nefese kalmıştır o halini bir alay konusu yapar Hişam bin Abdülmelik bir şeyler söyler söz İmam Zeyd'e gelir nedir biliyor musunuz İmam Zeyd ey Hişamdir. büyüklük insanın kendi yapmasıyla kazanacağı bir iş değildir Allah katında büyüklük takva iledir Takvadan başka bir büyüklüğe sarılan bir insanın Allah katındaki değerini sen hesap et. Bu sözler zaten var olan sıkıntıyı biraz daha gerer. Böyle olunca Hişam bin Abdülmelik alt, ağzının altındaki baklayı orada ortaya çıkarır. Ben biliyorum der senin amacını. Senin İslam coğrafyalarına Basra'ya Kufe'ye gidip gelme amacın bizim hilafetimize göz dikip bizim elimizden bu işi almaktır ama senin unuttuğun bir şey var cariyenin oğlu ne zamandan beridir halife olmuş çok ağır bir itham çok ağır bir söz İslam toplumunun nereye geldiğini düşünebiliyor musunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyerek gitti başınızda Habeşli bir kadının Kölesi olsa bile bir çocuğu olsa bile başka bir rüyette Habeşli bir köle olsa bile ona itaati emrederek gitti. Ama aradan kaç yıl geçti onun minberinde onun mihrabında duranlar başkalarını cariye çocukları oldukları için eleştirer bir hale geldiler. İmam Zeyd dedi ki halifelikte gözümün olduğuna Dair meseleye gelince böyle olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Ama gel annem için söylediklerine dair sana bir şey söyleyeyim. Sen de biliyorsun ki peygamber aleyhissalat ve selamın soyu İsmail'den geliyordu. İbrahim amcasının kızı olan ve soyda kendisine eşit olan Sare'den Sare'nin çocuğu biliyorsunuz İshak o soydan değil de senin cariye diyerek biraz önce alay ettiğin bir hanım olan Hacer'in soyundan en şerefli insan olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı getirdi. Eğer soy adına bu küçüklük olsaydı haşa bu küçüklük peygamber aleyhissalatü vesselama da nispet edilirdi. Ama böyle bir şey yok o senin kendi söylediğin şeyler. İmam Zeyd orada o fesahatiyle o belagatıyla neler neler söylüyor. O anda Hişam bin Abdülmelik sinirleniyor. Çık diyor huzurumdan bir daha da gelme. İmam Zeyd'in söylediği sözde şudur. Çıkıyorum bir daha da senin huzuruna memnun olacağım bir şekilde gelmiyor. Cem. Bu ne demektir? artık mücadelenin başladığının en önemli işareti mücadele sahasında artık o irşat hareketleri yavaş yavaş bir kıyama dönüşmeye başlıyor ve o güne kadar Ehli Beyt'e olan muhabbet Kufe'de Basra'da civar yerlerde var olan o muhabbet biraz daha izhar olunuyor ve İmam Zeyd'in etrafında bir kitle toplanmaya başlıyor böyle olunca İmam Zeyd kendini mücadele sahasında bir kıyamın üzerinde görüyor. Burada bir hakikate dikkatlerinizi çekmek lazım dostlar. Biliyorsunuz Emevilerin 91 yıllık devletinin iki ana kolu vardır. Süfyaniler ve Mervaniler. Süfyaniler dediğimiz kul, kol Ebu Süfyan'ın çocukları zaten Sufyan'ı ismi oradan gelir. Muaviye onun oğlu Yezid onun oğlu ikinci Muaviye toplam Süfyanilerin hüküm sürdüğü tarih miktarı 23 yıldır. Yani Emevilerin Ümeyye oğullarının yıllar yılı o mücadelesi o şeyi dünyada sadece onlara 23 yıllık bir saltanat tattırmıştır. Çok büyük bir ibrettir bu. Hicri 61'de Kerbela hadisesi olduktan sonra 3 yıl sürmüştür. Süfyanilerin süresi hicri 64'te bitmiş Mervan bin Hakem işin başına geçmiştir. Mervan bin Hakem Hz Osman döneminden başlayan onlarca olay onlarca entrika onlarca plan biliyorsunuz ara ara anlatıyoruz. Kaç yıldır biliyor musunuz hilafette kalma süresi sadece bir yıl İbret insan sadece şu nazarla okusa Emeviler tarihini ne kadar önemli şeyler söyler bize. Bir yıl Mervan bin Hakem'in hilafette kalış süreci. Süfyaniler dediğimiz Muaviye, Yezid ve ikinci Yezid o süreci bitiren kıyam Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki kıyamıdır. Mervaniler dediğimiz ve Mervan bin Hakem'in çocuklarının devam ettirdiği o süreci Bitiren kıyam ise İmam Zeyd'in kıyamıdır. İmam Zeyd'in kıyamının tarihi Hicri 122'dir. Hicri 122'den Mervanilerin hüküm sürdüğü süre sadece 10 yıldır. Yani iki tane Ehli Beyt mensubu ölerek aslında ölmüş İslam toplumunu diriltmişlerdir. O kıyamları öyle anlamak lazım. Ne Hazreti Hüseyin ne İmam Zeyd mücadele sahasında ölürlerken davaları bitmedi haşa. Onlar ölürlerken Kerbela'nın toprağına da Kufenin toprağına da kanlarını akıtırlarken aslında ölü olan bir toplumu diriltme adına bunu yapıyordular. Ve gerçekten de İmam Hüseyin'in de İmam Zeyd'in de o kıyamları bir kez daha İslam toplumunun yeniden kendine gelmesine vesile oldu İşte İmam Zeyd'i hazırlayan o süreç Hicri 122'ye doğru giderken artık baktı ki mücadele sahasında yapılacak başka bir şey yok onun için harekete geçti başladı Kufelilerden bir at toplamaya belki de o kıyamında en büyük talihsizliği işi Kufeden başlatıp Kufelilerle devam ettirmekti şimdi size İmam Zeyd'in kıyamını anlatacağım zihinlerinizde Kerbela biliyorum duruyor zannedeceksiniz ki ben size Kerbela'yı anlatıyorum aynen tarih bir kez daha tekerrür ediyor hem de o kadar kısa bir faslayla İmam Zeyd Kufede bir zatın evinde olduğunda 15 bin Kufeli o eve akın edip biat ediyorlar aynen İmam Hüseyin gibi değil mi? İmam Zeyd uzatmış elini ellerine el uzatan Kufelilerden biat ediyor. Allah'ın kitabı üzerine Resul'ün sünneti üzerine zalimlere karşı koyarak mazlumların yanında olarak senin arkanda olacağımıza biat ediyoruz. İmam Zeyd bu biatları alınca. Her birisinin elinin üzerine el koyuyor biat ettim mi diye soruyor o da biat ettim diyor ellerini mes ederek o biatları aldığını ifade ediyordu. 15 bin Kufeli'den tek tek biat aldığı söylenir İbnül Esir'in el kamili o biatı bize çok detaylı anlatır ve civar yerlerde Basra'dan vasıttan Hicaz'ın muhtelif yerlerinden biat edenlerin sayısının 40 Bine vardığı söylenir 40 bin insan biat etmiş aynen İmam Hüseyin'e yazılan o mektuplar o davet mektupları o şeyler zihninizde çağırırsın İmam Zeyd baktı ki bir hareketlilik var o gün iki tane önemli isimden bu kıyam için destek istedi dikkat edin buraya bu iki isim çağdaşları olan ve özellikle yaşlarını verdiğim vermemin sebebi oydu İmam Ebu Hanife ve yiyei olan Caferi sadık. Önce İmam Ebu Hanife'e bir heyet gönderiyor. Kıyamını anlatıyor ve destek istiyor. İmam Ebu Hanife'nin verdiği cevap nedir? Vallahi o hak imamdır. Eğer kufelilere güvensem, eğer kufelilerin ceddi Hüseyine yaptığı ihanetlerin aynısını, İmam Zeyd'e yapmayacaklarından endişe duymasam, yapacaklarından endişe duymasam şimdi İmam Zeyd'in arkasında yer alır. Ama ben gelemeyeceğim mazeretim var mazeretini birazdan söyleyeceğim size. 10 bin dirhem gelen elçiyelere vererek harekete destek olsun diye gönderiyor. İmam Ebu Hanife'nin tavrı budur. Hareket başlıyor İmam Zeyd'in hareketi o günler Basra'da olan İmam Ebu Hanife'nin sözü şudur. Vallahi İmam Zeyd'in bu çıkışı dikkat edin söze Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Bedir'de çıkışı gibidir. Nereden aktarıyorum bu sözü size taberinin tarihinden aktarıyorum. İmam Ebu Hanife'nin dünyasında İmam Zeyd'in çıkışı bu. Vallahi onun bu çıkışı dedesinin Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın yani Bedir'deki çıkışı gibidir. Böyle görüyor böyle algılıyor. Eğer diyor mazeretini şuradan öğreniyoruz. Eğer diyor yanımda başkalarının emaneti olmasaydı bir dakika durmaz gider İmam Zeyd'in arkasında yer alırdı. Ben İbni Ebi Leyla'ya o da Tabi'nin büyük imamlarındandır. İbni Ebi Leyla'ya dedim ki gel bu emanetleri sana emanet edeyim. Ben İmam Zeyd'e gidip kavuşayım gelip almadı. Boynumda emanetler varken Rabbime yürümek istemiyorum. Onun içinde gitmiyorum diyor. Böyle bir destek var İmam Ebu Hanife'den. Sadece bunun üzerinden siz anlayın İmam Zeyd'in hareketini, kıyamını ve mücadelesini. İmam Ebu Hanife ki onun değer ve kıymetini takdir etmeyeniniz yoktur. Eğer o bu sözü söylemişse durup bu kıyamın üzerinde biraz daha düşünmemiz, düşünmemiz gerekir. Yeğeni olan Caferi Sadık amca yeğen Yaşıt dedim onlara. Biliyorsunuz Muhammed Bakır hicri 114'te vefat edince 8 yıllık süreç içerisinde İmam Zeyt ile Caferi Sadık arasında daha farklı bir ilişki oluşacaktır. O sürecin işte sonları haber gönderiyor ya da kendi gidiyor. Destek istiyor. Caferi Sadık'ın sözleri biraz daha farklıdır İmam Ebu Hanife'den. Unuttun mu diyor amca? Senin biat aldığın o insanlardan. Dedemiz Ali biat aldı, ona ihanet ettiler. Amcamız Hasan'a yapmadıklarını bırakmadılar. Hatta çadırlarını ateşe verdiler. Neler neler yaptılar Hasan'a. Aynı şeyleri Hüseyin'e yaptılar. Hüseyin'e mektup üzerine mektup yazıp yarı yolda bırakıp ihanet ettiler. Ali'ye, Hasan'a, Hüseyin'e bunu yapanlar sana yapmazlar mı? Kufelilere gel inanma ve bu işten vazgeç. İmam Zeyd aslında bu endişeleri taşıyor taşımaz olur mu mesela ona ölüm noktasında onların ihanetleri noktasında bir şeyler söylendiğini duyunca şöyle bir söz söyleyecektir çok meşhurdur o söz evet ben erken kalktım siz nasıl ölümden korkuyorsanız ben de ölümden korkuyorum ama bildiğim bir şey var ki ölüm herkese gelecek İstiyorum ki o pınardan ben biraz erken içeyim. Biliyor aslında başına gelecekleri ama o anki saha, o anki zemin onu ona mahkum etmiş. Caferi Sadık yaşça kendisiyle yaşıt olan amcasının bu sözlerine ve onun da ona karşı söylediği o sözlere farklı bir cevap verir İmam Zeyd. Pek memnun olmaz Caferi Sadık'ın o tavrından keşke Bulunsaydı ve destek olsaydı der sonra da bir tarif verir ama o tarif İmam Caferi Sadık'a uymaz ama Bugünkü imamlar için üzerinde durup tefekkür etmemiz gereken bir tavra bir tanıma dönüşür İmam der sırtına cübbe geçiren değil imam yeri ve zamanı gelince kılıcı kuşanandır Caferi Sadık'ın o sözü Zoruna gittiği için İmam Zeyd asıl imamlığın ne olduğunu bu sözlerle tarif ediyor tanımlıyor. Sözü anladınız değil mi? İmam sırtına cübbe geçiren değil yeri ve zamanı gelince kılıcı kuşanandır. cafer Sadık'tan istenilen desteği alamıyor mücadele sahasındaki gayretine devam ediyor. Biraz sıcak mı oldu içerisi? Ben dedim arkadaşları uyutmayın ona göre havayı iyi tutun ki biraz daha işimiz var şimdi. İmam hazırlıklarını yapar bir de tarih koyar kendisine hicri 122 safer ayında hareket başlayacak ama Emeviler adım adım onları izledikleri için hareket başlamadan bitirme adına adımlar attırılır. Ve imamı daha hazırlık aşamasındayken mücadele sahasına çekmeye çalışırlar. Bu manada da bazı olaylar yaparlar. Hemen Hişam bin Abdülmelik dönemin Kufe valisine bir mektup yazar. Sen uyuyorsun diyor der. İnsanlar bölük bölük İmam Zeyd'e biat ederlerken sen hiçbir şey yapmıyorsun. Çabuk tedbirler al ve benim göndereceğim emirleri birebir uygula. Bu haber ulaşır ulaşmaz Kufe valisi başlar orada bir hareketlendirmeye, bir şeyler yapmaya. Ne yapar biliyor musunuz? 10.000 insanı Kufe'nin büyük mescidinde toplar ve dışarıya çıkmamaları için askerlerle kuşatır. Birçok şantaj Vaat artık neyse Kerbela neyse aynısı söylememe tekrardan gerek var mı? O hadiseler hatırlınızda Satın alınabilecekleri satın alır. Tehditle sindirilebilecekler tehdit edilir. İmamın etrafında adam kalmaz. Sadece imam mücadele için savaş meydanına indiği zaman yanındaki insan sayısı kaçtır biliyor musunuz? 218. 40 bin biat 15 bin biat. Geriye kalan sayı bu 218. İmam Zeyd bakıyor ki iş çıkmaza doğru yürüyor. Bir de farklı bir noktaya giriyor iş. Kufeliler o zamana kadar yanlış bir ehlibeyt taraftarlığıyla bu ifademin altını çiziyorum. Yanlış bir ehlibeyt taraftarlığıyla kendi kafalarında bir ehlibeyt muhabbeti geliştirmişler. O muhabbete göre. Muhabbetin olabilmesi için adavetin olması şarttır. Geçen dönem buna ait vurgular yapmıştık. Ne diyorlar? Özellikle Hazreti Ali'den önceki 3 halifeye dil uzatacak şeyler söylüyorlar. Bundan ne İmam Zeynel Abidin, ne İmam Muhammed El Bakır ki ona geleceğiz. Ne de İmam Zeyd asla memnun değildi. İmam Zeynel Abidin ne diyordu biliyor musunuz? Bir gün onların o sevgilerine. Bu nasıl bir sevgi diyordu sizin bu sevginiz bize utanç kaynağı olacak sizin bu sevginiz bize ar olacak böyle şey olur mu deyip onları uyarıyordu. Kufeliler böyle bir sevgi üzerindeydiler Emeviler de bunu çok iyi biliyordular özellikle o Kufeliler içerisinde bu manada sıkıntıları olan birkaç ismi tespit etti o günkü vali yanına da adamları aldırarak İmam Zeyd'in huzuruna gönderdi soruyorlar İmam Zeyd'e Ebu Bekir'i ve Ömer'i nasıl bilirsin ne diyecek İmam Zeyd onları halifeler olarak raşit ve mürşit halifeler olarak bilirim peki onlar İmam Ali'den haklarını gasp etmediler mi diye soracaklar hayır diyecekler sadece biz Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat edince hilafet meselesinin ehli Beyt'te olduğunu zannetmiştik ancak halk bizi değil onları tercih etti onlar da hilafete geçtiler adilane bir biçimde yönettiler şimdi biz onlara hayırdan başka hiçbir şey söylemeyiz bunu söyleyince o Kufeller dediler ki madem Ebu Ali Os Ömer Emevi şey, Ali'den haklarını gasp etmediler o halde Emeviler de Ali'den gasp etmedi o halde biz niye Emevilere karşı kıyam edelim deyip İmam Zeyd'i o manada mahkum etmeye çalıştılar. Ve bunlar fikri anlamda da ihtilaflar tefrikalar sıkıntılar baş gösterdi farklı bir noktaya geldi. Böyle olunca da yavaş yavaş çatırdadı o taraf girlik ve öyle bir hale geldi ki sadece 218 kişi imamın etrafında kaldı. Ne yapacak imam yapacağı belli ya dedesi gibi Hazreti Hüseyin gibi. Kerbela'nın meydanına yürüyecek hiçbir şekilde arkasına bakmadan ya da o iş başına gelince dönecek geri gelecek. O halifeden o sultandan o validen her neyse medet isteyecek. Yapabilir mi Ehli Beyti mensupları böyle bir şeyi? İmam Hüseyin yapmadı ki onun torunu da yapsın. 218 kişi kaldı 218 kişiye rağmen yürüdü. Ve o anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hendek gazvesine çıkarken kendisine parola olarak belirlediği parolayı da parola olarak edindi. Ya Mansur ya Mansur parolasıyla Kufe'de o kıyamı başlattı ve o kıyamı sonuna kadar yüzünün akıyla devam ettirdi. O, o on bin kişinin muhasara altına alınan Mescide büyük mescidin kapısına adamlarını gönderdiği zaman nasıl bir söz söylettirecek biliyor musunuz? Çıkın zilletten izzete dine ve dünyaya beraber yönelin. Siz nasıl adamlarsınız ki şu halinizle ne dünyaya bir faydanız var ne dine bir faydanız var. Zilleti kendisini elbise olarak edinmiş bir zümrenin. Dinine de faydası olmaz dünyasına da faydası olmaz ve İmam Zeyd bu sözleri de söyleyerek tek başıma kalsam bile yanımda sadece oğlum Yahya olsa bile ki Yahya o günler 15 yaşında bir delikanlı ikimiz kalsak bu işi sonuna kadar devam ettireceğim dedi ve bu kadar az insanla Emevilerin o güçlü orduların karşısına bir mücadele başlattı. Öyle ki kaç zaman Emeviler ordusu onlara yaklaşamadı. Ve iş artık öyle bir noktaya geldi ki Emeviler ok yağmuruna tuttular. Bir gece o oklardan bir tanesi İmam Zeyd'in tam alnına isabet etti. O oku çıkarayım derken de orada şehit edildi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hemen sevenleri ve oğlu Yahya Emevilerin cesetleri yaptıkları zulümleri bildikleri için cesedi onlara vermemek için bilinmez bir yere defnettiler. Bir su kanalının geçtiği yere tabi Emeviler daha sonradan tahkikat yaptırarak özellikle Kufe valisi Yusuf İbni Ömer es sakafi orayı tespit ettirdi. Mezarı açtırdı ve İmam Zeyd'in cesedini çıkardı. Günlerce sokaklarda teşhir ettirdi nasıl bir zihniyet nasıl bir saltanat nasıl bir hal günlerce o hal devam ettikten sonra yine de hızlarını alamadılar. Yusuf İbni Ömer düşmüş 15 yaşındaki imamın oğlu Yahya'nın peşine o aileyi tamamen bitirmek istiyor ve 3 yıl boyunca Yahya İbni Zeyd'i arattırıyor askerleriyle. Nerelere gitmiyor ki İsfahan'a Belh'e birçok yere en sonda Yahya'yı da bulduruyor. 18 yaşında Yahya İbni Zeyd'e de bir kıyam yaptırarak artık iş o noktaya gelince o delikanlı da yapacak bir şey bulamadığından dolayı babası gibi kıyam ediyor. O da şehit olarak bu dünyadan çekip gidiyor. İmam Zeyd ve oğlu Yahya'nın hali böyledir. Peki onların bu mücadeleleri İmam Hüseyin'den başlayan ehlibeytin Beyt'in o kıyam ahlakı ve o kıyam ahlakının son halkası olan İmam Zeyd'in o kıyamı oğlunun başına gelenler hepsi aklımızda bir şeyi getirmek durumundadır dostlar. Aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamın o aziz ailesi o Ehli Beyt Peygamber Aleyhissalat ve Selam'dan bir ahlakı çok iyi öğrenmişlerdi. O ahlak İsar ahlakıydı. İsar neydi? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamaktı. Aslında İmam Hüseyin'i Kerbela'nın meydanına yürüten de oydu. İmam Zeydi o gün Kufelileri çok iyi tanımasına rağmen Yanındaki adamlar darmadan olmasına rağmen o meydana yürüten de oydu. 18 yaşında İmam Zeyd'in oğlu Yahya İbn Zeydi mücadele sahasına sürende oydu. Onların tek bir dertleri vardı. Biz ölelim de İslam ümmeti yaşasın. Bu çok farklı bir ufuk ve bugünün dünyasında belki bu ufku kaybettiğimiz için birçok şeyi algılayamıyoruz. Bakın size onun bir son sözünü aktarayım sözlerimi öyle toparlayayım ümmetin vahdetini nasıl görüyor nasıl algılıyor onun dünyasında ümmetin birliği vahdetin ne anlama geliyor onu anlayabileceğimiz bir söz ve isar ahlakının ne demek olduğunu algılayabileceğimiz bir söz. Bir gün yanında arkadaşları var İmam Zeyd'in semada da güzel bir süreya yıldızı var. Gösteriyor o yıldızı arkadaşlarına görüyor musunuz o yıldızı görüyoruz derler. Ona ulaşan kimseyi gördünüz mü diyor. Hayır diyorlar. Eğer Allah beni o yıldıza ulaştırsaydı. Ve ben o yıldızdan yere düşseydim. Paramparça olsaydım. Lime lime doğransaydım. O hale razıydım da. Ümmetin şu andaki parçalanmışlığına razı değildim demiş. Zor bir söz değil mi bunu? Konuşmak kadar aktarmak kadar kolay değil. Bunu eğer İmam Zeyd gibi birisi söylemişse ümmetin vahdetini her şeyden ama her şeyden öncelikli bildiğinin de en önemli işaretidir. Demek ki onların o mücadelesi aslında Ehli Beyt'in ahlaki ilkelerini, o nesle ki o nesle biz nesli Muhammed'i diyoruz o nesle bizatihi telkin ettiren talim ettiren aleyhissalatü vesselam efendimizin ektiği isar tohumlarının bir yönüyle neticesidir. Biz o neticeyi İmam Zeynel Abidinde gördük, İmam Zeyd'de gördük, öncesinde İmam Hasan'da ve İmam Hüseyin'de gördük sonrasında İmam Muhammed'de İmam Caferi Sadık'ta göreceğiz. Allah o ilkeleri, o ahlakı, o güzellikleri anlayıp hayatlarına taşıyan, hayatlarında üretenlerden eylesin inşallah. Velhamdülillahi rabbil Alemin. Elfe.